Büyük ihtimalle şu anda bu ekrana bakıyor ve ekranda gösterdiğim dört adamın kim olduğunu merak ediyorsunuz. Yakından inceleyeceğimiz bu dört adam, gelişim teorilerini anlamada oldukça önemli. Bu yüzden bu videoda farklı gelişim teorilerinden bahsedeceğiz. Evet, pekala, burada sol üst köşede Freud'u görüyoruz. Orada Erikson var. Buradaki Vygotsky son olarak da, Kohlberg var. Evet, gelişim. Öncelikle bu kelimeyi tanımlayalım. Gelişim, yaşam süresi boyunca gerçekleşen, yaşa bağlı değişimler serisidir. İnsanlar belli bir sırayla farklı aşamalardan geçerler. Her aşama, bir diğerinin üstüne yerleşir ve her aşamada, bir öncekinde oluşturduğumuz yeteneklerimizi geliştiririz. Bu dört adam, nasıl geliştiğimize dair, dört farklı teoriye sahip. İlk olarak, Sigmund Freud'a bakalım. Freud, psikoseksüel gelişim teorisinin kurucusudur. Hadi yazalım. Freud, kişiliğin çocuklukta nasıl geliştiğini anlatan, psikoseksüel teoriyi başlatması açısından oldukça önemlidir. İşte, başka bir anahtar kelime. Çocukluk. Freud, Çocukluk süresince insanların nasıl geliştiğine bakmıştır ve çocukluğun ilk dönemlerinin oldukça önemli olduğunu düşünmüştür. İlk çocukluk dönemi kişiliğin çoğunluğu geliştiğinden oldukça önemlidir. Freud, kişiliğin çoğunluğunun 5 yaşında oluştuğunu söyler. Ona göre ilk tecrübeler kişilik gelişiminde oldukça önemlidir ve bunlar ileriki evrelerde de davranışı etkiler. Bu teori 5 aşamalıdır. Eğer bu beş aşama tamamlanırsa, sağlıklı bir kişilik oluşur. Ve bazı özel durumlar, belli bir aşamada çözülmezse ve diğer aşamaya geçilirse, o zaman saplanma denilen olay gerçekleşebilir. Bu da, biraz sonra bakacağımız başka bir anahtar kelime. Freud'un psikoseksüel teorisi işte böyle. Şimdi, ikinci kişiye bakacağız. Bu kişi Erikson. Erikson psikososyal gelişim teorisini savunmaktadır. Bu teoriye göre, kişilik gelişimi bireyin tüm ömrü boyunca devam eder. Bu teorinin, kişiliğin çoğunluğunun çocuklukta oluştuğunu söyleyen Freud'un teorisinden farkını hemen görebilirsiniz. Erikson gelişimin her aşamasının bir çatışmanın üstesinden gelmeye odaklı olduğuna inanmıştır. Ve her aşamada, bu çatışmalarla uğraştaki başarı ya da başarısızlık, bir bireyin davranışlarını etkileyebilir. Erikson, sekiz aşamalı bir teori öne sürmüştür. Bu teoriyi daha sonra inceleyeceğiz. Her aşamada insanlar yeni zorluklarla karşılaşırlar. Her aşamanın sonucu, insanların bu zorluklarla başa çıkma şekline bağlıdır. Sırada, Rus bir teorist, Lev Vygotsky var. Lev, sosyokültürel kavramsal gelişim kuralını geliştirmiştir sosyakültürel oluşu ve kavramsal gelişimden nasıl etkilendiği. Vygotsky, çocukların tecrübeleri vasıtasıyla aktif bir şekilde öğrendiğine inanır. Bu yüzden, oldukça aktif bir gelişme sürecine sahibiz. Sosyakültürel teori, ebeveynlerin, bakıcıların, arkadaşların, kültürel davranışların, tutumların ve dilin yüksek sıralı öğrenme fonksiyonunun gelişiminde etkili olduğunu savunur. Lev'e göre, bir çocuk, başkalarıyla etkileşimden aldığı bilgiyi içselleştirir. Yani tüm bunlar, birey olarak, çevremizdekilerden ve kültürden nasıl etkilendiğimizle ilgilidir. Ve tabii ki etkileşimin, çocukları kendi performansları ve gelişimlerinde nasıl yönlendirebildiğidir. Bu teori, kavramsal gelişimde sosyal etkileşimin önemini vurgulamaktadır. Ne yazık ki, Vygotsky 38 yaşında öldü. Bu yüzden teorisi eksik durumdadır. Ve inceleyeceğimiz son kişi, Lawrence Kohlberg olacak. Kohlberg, ahlaki gelişim teorisinin kurucusudur. Yani hayat boyunca ahlaklı olarak nasıl geliştiğimizi incelemiştir. Ahlaki muhakeme ya da insanların doğru ve yanlış arasındaki fark hakkında düşünceleri üzerine yoğunlaşmıştır. O zaman, doğruya karşı yanlış diyelim. Ahlaki muhakemenin bazı durumlara bağlı olduğuna inanmıştır. Ahlaki muhakemenin kavramsal gelişim seviyesine bağlı olduğunu düşünmekteydi. Bu nedenle kişilerin üç ahlaki gelişim evresinden geçtiğini savunmuştur. Bu üç evrede kendi içinde iki alt evreye ayrılmaktadır. Hepsi toplamda altı evre bulunmaktadır. Kohlberg, çocuklar üzerine yaptığı araştırmalardan sonra bu teoriyi oluşturmuştur. İlk olarak çocuklara bir dizi ahlaki çıkmaz gösteriyordu. Sonra her senaryoda yargılamalarının ardındaki nedenleri anlamak için çocuklarla görüşüyordu. Bu yüzden çocuklara nasıl sonuca ulaştıkları ve her senaryo için kullandıkları çözümlerin arkasındaki nedenleri anlamak için çocuklara soru soruyordu. Tekrar edecek olursak, Freud ve Erikson kişiliğe bakmaktadır. Bu yüzden kişiliğin nasıl geliştiğini incelemişlerdir. Vygotsky ve Kohlberg ise algının nasıl geliştiğiyle ilgilenmişlerdir. Bu yüzden teorileri, kavramsal teorilerden oldukça etkilenmiştir. Bu dört ana ve birbirinden farklı bakış açısından gelişimin, farklı evrelerinin genel bir özetiydi. Daha birçok bakış açısı bulunmakta. Ancak biz bu dört bakış açısına yoğunlaşacağız. Bu teorilerin benzerliklerine ve farklılıklarına dikkat edelim. Daha sonra bu teorilerin hepsine tek tek bakacağız. Pekala. İlk gelişim teorimize bir göz atalım. Freud'un psikoseksüel gelişim teorisi. Yukarıda gördüğünüz beyefendi Freud. Kendisi çocukluktaki psikolojik gelişimin beş evreden oluştuğunu söyler. Bu aşamalara psikoseksüel evreler adını vermektedir. Hayatın gerilim ve zevk kavramlarının etrafında kurulu olduğuna ve biriken gerilimin birçok çatışmaya neden olabileceğine inanmıştır. Gerilim birikimi ya da saplantı, libido kavramından kaynaklanmaktadır. Libido, akıl mekanizmalarının doğal enerji kaynağıdır. Bu enerji, sıkıştığında ya da saplandığında… Aaa bu arada, saplantı, saplanma gibi terimleri çok duyacaksınız. Psikoseksüel gelişim teorisi denince, akla gelen ilk şeylerden biri, saplantı kavramıdır. Saplantı olduğunda, yetişkinliği de etkileyebilecek uzun süreli bir etkisi olabilir. Hatırlarsanız, Freud'un teorisi, çocukluktaki kişilik gelişiminin önemini vurguluyordu. Yani, çocukluktaki bir aşamada saplantı oluşursa, yetişkinlikte de devam edecek uzun süreli bir etkiye sahip olabilir. Bu evrelerin her birinde, bireyin ilgilenmesi gereken bir çatışma olur. Bir sonraki evreye, başarılı bir şekilde geçebilmek için her çatışma çözüme ulaşmalıdır bilgisayar oyunu gibi. Freud, olgun kişiliğin oluşumunda, insan hayatının ilk beş yılının önemli olduğunu söyler. Libido ve saplantı, vücudun farklı köşelerinde ve gelişimin farklı evrelerinde konumlandırılmışlardır. Bu yüzden, kendisi bu teoriyi, psikoseksüel gelişim olarak adlandırmıştır. Bu evrelerin sırasını, uydurduğum saçma ama akılda kalıcı bu cümleyle hatırlayabilirsiniz. Ortak, Arkadaşlar, farklı laleler getirdi. İşte, ortak arkadaşlar, farklı laleler getirdi. Ortak kelimesinin o'sundan, ilk evrenin oral olduğunu anlayacağız. Sonra, arkadaşlar, yani anal. Farklı, fallik evresi. Laleler, latent evreyi temsil ediyor ve, Getirdiğinin G'si de genital evre. Yani ortak, arkadaşlar, farklı, laleler getirdi. Oral, anal, fallik, latent ve genital. Ne diyorduk? Ha, libido saplantısının vücudun farklı bölgelerinde olduğunu söylüyordum. Yani içinde olduğumuz evreye göre enerji saplantısının olacağı yer değişir. Her bir bölüme ayrı bir renk seçelim. Oral seviyede libidonun odak noktası ağızdır. Yani oral evre için ağız yazalım. Adından da anlaşılabileceği gibi anal evre için anüs. Fallik evre için genital organlar. Bunları birazdan açıklayacağım. Latent evrenin özel bir bölgesi yok. Genital evrenin de yine genital organlar olacak. Pekala, tek tek evrelere bakalım. İlki oral evre. Evet, oral evre, kişilik gelişiminin ilk evresidir. 0-1 yaşları arasında meydana gelir. Bu evrede, libido, bebeğin ağzında konumlanmıştır. Bu yüzden, bebeğin ana etkileşim kaynağı ağızdır. Bunu, dil ve emme refleksiyle yapar. Ve tabii ki ağız, beslenme için önemlidir. Bebek, tatma ve emme gibi oral hareketlerden zevk alır. Bebek, tamamen ailesine yani ona bakan ve besleyen insanlara bağımlı olduğundan, bebekte bu oral hareketler sayesinde rahatlama ve güven duygusu oluşur. Yani buradaki en büyük gelişim, beslenmedir. Burada bir saplantı ya da çatışma, bebeğin sütten kesilmesiyle olur. Yani bir sonraki evreye geçmek için, bebek, süt emme alışkanlığını bırakmak zorundadır. Bu evrede bir çatışmayla, çocuğun bakıcısına olan ihtiyacı azalır. Ve Freud'a göre, bu evrede, saplantısı olan bir bireyin, bağımlılık ya da agresiflik gibi sorunlara sahip olacağına inanmıştır. Sigara içen, parmak ısıran, tırnak yiyen ya da baş parmağını emen kişilerde, oral kişilik tipini görürüz. Yani tüm bunları yapan insanlar, yetişkin olarak saplantı problemi olanlara örnektir. Hadi, ikinci evreye bakalım. Anal evre, 1 üç yaşları arasında olur. Freud bu evrede, ana odak noktasının anüs çevresi, mesane ve bağırsak hareketi kontrolü olduğunu düşünmüştür. Bu evreyi, tuvalet eğitimi olarak düşünebiliriz. Çocuk büyüdükçe, oral evrede sütten kesildikten sonra, lazımlık eğitimi almaya başlar. Bu evredeki en büyük çatışma, tuvalet eğitimidir. Çocuk burada vücudunun ihtiyaçlarını kontrol etmeyi ve onları hissetmeyi öğrenir. Bu kontrol, başarı ve özgürlük duygularının gelişimini sağlar. Tuvaleti kullanan çocuk için, övgü ve ödülleri kullanan ebeveynler, olumlu sonuçlar alır. Ayrıca çocuğun yetkin ve yapıcı hissetmesine yardımcı olurlar. Freud, anal evredeki olumlu tecrübelerin, bireyin yetişkinliğinde, rekabetçi, üretici ve yaratıcı olmasının temeli olduğunu düşünmekteydi. Ancak bütün ebeveynler, lazımlık eğitimi için aynı cesaretlendirici tutumu sergileyemezler. Bu evrede saplantı olursa, bu yetişkinlikte de problemlere sebep olabilir. Freud, bu evrede saplantı yaşayan yetişkinlerin düzen problemleri yaşayabileceğini söylemiştir. Üçüncü evreye, yani fallik evreye geçelim. Bu evre, 3 ila 6 yaş arasında gerçekleşmektedir. Libidonun odak noktası genital bölgedir. Bu yaşlarda çocuklar, dişi ve erkekler arasındaki farkı anlamaya başlar. Freud burada iki önemli terimden bahseder. Ona göre erkek çocuklar, annelerinin ilgileri için, babalarını bir rakip olarak görmeye başlar. Buna, oydupus kompleksi adı verilir. Bu terim, anneye sahip olma ve babanın yerine geçme dürtüsü olarak açıklanabilir. Aynı şey, kız çocuklarında da babalarına karşı olmaktadır. Buna da elektra kompleksi denir. Buradaki ana gelişim, bu karmaşaları çözebilmektir. Bu çözümleme, çocuk aynı cinsteki ebeveyniyle ile benzer özellikler geliştirdiği ve Ebeveynini anlamaya başladığı tanımlama evresine girince gerçekleşir. Erkekler babalarına ve kızlar annelerine bakıp saygı duymaya başlayacaklardır. Ancak bu evrede saplantı varsa yetişkinliğe taşınabilir ve çözülmezse cinsel problemlere sebep olabilir. Dördüncü evre latent evresidir. Buna gizli evre ya da gizlilik evresi de dendiğini duyabilirsiniz. 6 ila 12 yaşları arasında gerçekleşir. Bu evrede libidonun odak noktası yoktur. 12 yaş civarı ergenlik dönemidir ve 6 yaşından ergenliğe kadar olan süre libidoyu keşif aşamasıdır. O yüzden libido görünürde olsa da belli bir yere odaklanmış değildir. Vücudun bir yerine odaklanmak yerine entelektüel arayış, sosyal etkileşimler gibi alanlara yönlendirilir ve çocuklar yeni özellikler geliştirirler. Sosyal yetenekler ve iletişim becerilerinin gelişimi için bu evre oldukça önemlidir. Yani, sosyal yön ve yeni becerilerin gelişimi olarak yazabiliriz. Bu evre, çocukların okula başladığı zamana denk geldiğinden, çocuklar arkadaş ilişkilerine, hobilere ve diğer alanlara önem vermektedirler. Çocukların arasındaki oyunlar, genellikle aynı cinsten çocuklarla sınırlandırılmaya başlar. Bu dönemdeki herhangi bir saplantının yetişkinliğe pek bir etkisi yoktur. Son evre olan genital evre, 12 yaş ve üzerinde görülür. Bu evrede, libido odağa geri döner. Bunun sebebi, bireyin cinsel istek duymaya başlamasıdır. Yani, cinsel olgunluğa erişmeye başlanır. Bu evrede, karşı cinse karşı ömür boyu sürecek cinsel bir olgunluk geliştirilir. Genital evrenin amacı, çeşitli yaşam alanları arasında dengeyi sağlamaktır. İlk evrelerde odak kişisel ihtiyaçlardır. Bu evrede ise ilgi başka insanlara kaymıştır. Tüm evreler başarıyla tamamlanırsa, birey cinsel olarak olgun ve zihinsel olarak sağlıklıdır. Burada yetişkinlik saplantısı örneği veremiyoruz. Çünkü yok. Diğer evrelerde başarılı bir şekilde tamamlanmışsa, Kişinin zihinsel olarak sağlıklı olduğunu söyleriz. En azından Freud böyle söylüyor. Yani tüm evreler başarıyla tamamlandıysa, birey, dengeli, cana yakın ve diğer insanları da önemseyen bir yapıda olmalı. Freud'un psikoseksüel gelişim teorisi kısaca böyle. Ericson'ın Psikososyal Gelişim Teorisi Şimdi Erikson'ın psikososyal gelişim teorisine bakma zamanı. Bir önceki videodan hatırlarsanız, kendisi bahsettiğim teoristlerin ikincisiydi. İşte bu dersimizin konusu Erikson ve teorisinin tüm ayrıntıları. Kendisi Freud'un teorisinden oldukça etkilenmiş ama kültür ve toplumun rolünü de vurgulamıştır. Kültür ve toplum, teorisinde önemli bir rol oynar. Freud'un teorisinden farklı olarak, bu teoride bireyin kişilik gelişimi için hayat boyunca yer vardır. Yani kişilik gelişimi, Freud'un savunduğu gibi çocuklukla sınırlı kalmaz. Bireyin tüm yaşam süresini içine alır. Erikson, gelişimin her evresinde bir sorunla karşılaşılabileceğini düşünmektedir. Bu sorun, birey ve toplumun ihtiyaçları arasındaki farkları içerir. Bu teori, sekiz evreden oluşmaktadır. Bu evrelerin her birinin başarıyla tamamlanması, sağlıklı bir kişiliğin ve birazdan bu sütunda açıklayacağım, temel erdemlerin kazanılmasını sağlar. Bu temel erdemler, egonun, gelecekteki sorunları çözmekte kullanacağı karakter özellikleridir. Belli bir evreyi tamamlamaksa, ileri evrelere geçme yeteneğini azaltabilir ve sağlıksız bir kişiliğe sebep olabilir. Hadi gelin, Erikson'ın teorisinin ilk evresine bakalım. Birinci evre, hayatın ilk yılında gerçekleşir. Bu evredeki sorun, temel güven ve güvensizlik fikri üzerine yoğunlaşır. Temel güven ve güvensizlikle ne demek istiyorum? Yani ikisinden bir tanesi gelişir ve ona göre de kazanılan erdemler belirlenir. Bu evrede, bir yaşındaki bebek içinde yaşadığı dünyaya karşı kuşkuludur. Bu yüzden, kuşkudan kurtulabilmek için, bebek ona bakan kişinin ya da ebeveynlerinin tutarlı bakımına ve dengesine yönelir. Eğer çocuk, tutarlı bakım alırsa güven duygusunu geliştirmeye başlar. Burada kazanılan erdemse umut. Yazalım. Bebek güven duygusu geliştirirse karşısına çıkan diğer sorunlarda umutlu olur. Çünkü etrafındaki insanlardan destek alma ihtimali vardır ve bu erdemi kazanamamak şüphe, korku ya da güvensizlik oluşmasına sebep olur. Bu da olumsuz sonuçları; korku ve şüphe Gördüğünüz gibi, Ericsson'a göre bu, hayatın ilk yılında olur. Şimdi ikinci evreye geçelim. Bu, hayatın ikinci yılında olur. Bu evredeki sorun, özerklik, utanç ve şüphedir. Peki, özerklik nedir? Özerklik, bağımsızlıktır. 18 aylıktan 3 yaşına kadar çocuklar, annelerinden ayrı yürüyerek, oynamak istedikleri oyuncakları tutmayı öğrenerek, giymek istediklerini ya da, yemek istediklerini seçerek, bağımsızlıklarını kanıtlarlar. Yani çocuk, bağımsızlık ve özellik kazanır. Ericsson'a göre ailelerin buna izin vermesi oldukça önemlidir. Çocukların, cesaret veren bir çevrede yeteneklerinin limitlerini anlamaları çok önemlidir. Çocuğun kıyafetlerini giydirmek yerine, ebeveyn sabırlı olmalı ve destek vermelidir. Bunu, çocuğun kendisinin yapmasına izin vermeli ve, başarana kadar devam etmelidir. İhtiyaçları olduğunda, çocukların nasıl yardım isteyeceğini öğretmelidir. Yani, ebeveynler çocuklarını bağımsız olmaları için cesaretlendirmelidir. Ama aynı zamanda, başarısızlıktan kaçınmak için çocuğu korumalıdırlar. Yani, bu evrede kazanılan erdem, bağımsızlık ya da kişisel iradedir. Çocuklar çok eleştirilirse ya da kontrol edilirse, bu evrenin olumsuz bir sonucu olabilir. Böyle bir durumda, çocuklar kurtulma yeteneklerinin yetersiz olduğunu hissedebilir. Özgüven problemi yaşayabilirler ve yeteneklerinden şüphe ya da utanç duymaya başlayabilirler. Üçüncü evre, üç ila beş yaşları arasında olmaktadır. Bu evrede, çocuklar kendilerini daha fazla kanıtlarlar. Bu evredeki bakılacak sorun, girişkenliğe karşı suçluluk duymadır. Bu dönemin temel özelliği, çocuğun okulda diğer çocuklarla etkileşim içinde olmasıdır. Oyun, bu evrenin temelidir. Çocuklar oyun oynarlar. Kendi yeteneklerini araştırmayı ve etkinlik oluşturup planlamayı öğrenirler. Yani başkalarını yönetme ve karar alma yeteneklerinde kendilerine daha fazla güvenirler. Erikson'a göre bu evrede çocuklar, çok fazla soru sormaktadır. Ulaşacakları erdem, amaçtır. Yaptıkları seçimler ve verdikleri kararlarda bir amaç olduğunu hissederler. Ve eğer soru sorma ve merak eğilimi bastırılırsa, yani öğretmen ya da ebeveyn çocuğu eleştirir ve kontrol ederse, çocuk suçluluk duymaya başlar. Yani çocuk, diğer insanlara sinir bozucu geldiğini düşünüp, içlerindeki girişimcilik ve amaca rağmen, takipçi gibi davranmaya başlar. Yani sadece, söyleneni takip eder. Aşırı suçluluk, çocuğun diğerleriyle etkileşimini yavaşlatabilir ve yaratıcılığını engelleyebilir. Burada bir uyarı yapmakta fayda var. Çünkü belirli seviyede suçluluk hissi gereklidir. Aksi takdirde çocuk, kendini kontrol etmeyi öğrenemez. Yani bazı sınırlara ihtiyaçları var. Bu evrenin olumsuz sonucu, suçluluk hissi ya da yetersizlik duygusudur. Evet, şimdi dördüncü evreye geçelim. Dördüncü evre, 6 ila 12 yaşları arasında, yani okula başlama çağından ergenliğe kadar olan dönem. Erikson'a göre öğretmenler bu evrede, çocuğun hayatında önemli bir role sahiptir. Özel yetenekler öğretmeye başlarlar ve çocuk kabiliyet için çalışır. Burada bakılacak ana sorun, başarı ve aşağılık duygusudur. Bu evrede çocuk, daha fazla önem, daha fazla özgüven kazanır ve yetenekli olduğu şeyleri göstererek, başkalarının, öğretmenlerin ve otoritelerin onayını almaya çalışır. Başarılarından gurur duymaya başlar. Buradaki erdem, yetenek ya da gururdur. Ve çocuk cesaretlendirilirse ve girişimleri desteklenirse, başarılı hissetmeye başlar amaçlarını gerçekleştirecek, cesareti elde ederler. Şimdi, girişim desteklenmezse, sınırlandırılırsa, çocuk aşağılık kompleksine girer ya da kendi yeteneklerinden şüphelenir. Tam potansiyeline bile ulaşamayabilir. Yani, yetenekli hissetmemesinin olumsuz sonucu, aşağılık duygusudur. Yine bu aşamada da bir miktar başarısızlık, çocuğun alçak gönüllü olması için gerekli olabilir. Daha önce de söylediğim gibi, çocuğun hareketlerini kontrol edebilmesi için, bir miktar suçluluk duygusu gereklidir. Diyelim ki, 4 yaşında biri için, sınırları aşmayan bir başarısızlık olmak zorundadır. Çocuk, alçak gönüllü olur ve aşırı yetenekli olduğunu düşünmez. İyi bir denge olması gereklidir. Şimdi 5. evreye geçelim. Bu evre, 12 ile 18 yaşları arasında yani ergenlikte olur. Bu süreç, çocukluktan yetişkinliğe geçiştir. Ericsson'ın psikososyal gelişim teorisindeki en önemli kısımlardan biridir. Burada çocuk ya da ergen daha bağımsız olmaktadır. Kariyeri, ilişkileri ve ailesi açısından geleceğine bakmaya çalışmaktadır. Yani uyum sağladıklarında kendilerini topluma ait hissederler. Burada bakılacak en büyük sorun kimlik kazanma ve rol kargaşasıdır. Bu evrede yetişkin olarak uyacağı kuralları öğrenmek zorundadır. Yani kim olduklarını anlamak için kimliklerini yeniden incelerler. Vücut burada önem taşımaktadır. Çünkü bu yaşlarda vücut değişime uğramaktadır. Olasılıkları araştırırlar ve sonuçlara dayanarak bu araştırmanın sonucu olarak kimliklerini oluştururlar. Bunu yapmadaki başarısızlık çocuğun gelecekte ne yapacağından emin olmadığı şeklinde düşünmesine ve bu da Rol kargaşasına neden olabilir? Burada ulaşılabilecek olumlu erdem, sadakat duygusudur. Ya da kim olduğumuzu tanımlamaya çalışırken, kendimizi eşsiz ve bütün biri olarak görmektir. Tabii ki olumsuz sonuçta, daha fazla kargaşaya sebep olabilir. Ve bu, kimlik kargaşasına da sebep olabilir. İsyan ve mutsuzluğa da sebep olabilir. Tüm bunlar, beşinci evrenin olumsuz sonucunu gösterir. Altıncı evreyle yetişkinliğin ilk dönemine geçiyoruz. Bu evre 18 ila 40 yaş arasında, yani ilk yetişkinlikle yetişkinlik dönemi arasında olur. Burada bakılacak olan sorun yakınlık ve uzaklıktır. Gençken sevgiyi aradığımız insanlara kendimizi daha yakından anlatırız. Yani uzun süreli bağlılık gerektirecek ilişkiler ararız. Bu evrenin tamamlanması bağlılık güven ve özen açısından rahat ilişkilere sebep olabilir. Bu evrede yakınlıktan kaçınmak, uzaklık, yalnızlık ya da depresyon gibi olumsuz sonuçlar getirebilir. Burada, sevgiyle tarif edilen yakın ilişkiler oluşturuyoruz ve olumsuz sonuçlar bunu yapmamızı engeller. Yerine uzaklık ve mutsuzluk getirecek ilişkiler kurulmasına neden olur. Yedinci evre, yetişkinliğin ortasında gerçekleşir. Kırklı yaşlardan emekliliğe kadar olan süre olabilir. Ve burada, yetişkinler kariyer kurarlar, ya da çoktan bunu yapmışlardır. İlişkilerinde durulurlar, aileyi yaşamlarının merkezi yaparlar. Ve büyük bir resmin parçası gibi hissederler. Buradaki sorun, üretkenlik ve üretkenliğe karşı duraklama ile baş etmektir. Ve duraklama, ilerleyemiyormuş, saplanmış gibi hissetmektir. Genellikle yetişkinler, çocuk yetiştirerek ya da işte üretken olarak toplumsal etkinlikler ve organizasyonlarda yer alarak topluma katkıda bulunduklarını düşünürler. Yani burada başkalarını önemsemeye başlarlar. Başkalarının refahı için uğraşırlar ve bu amaçları başaramazlarsa buradaki olumsuz sonuç duraklamada ya da verimsiz hissetmeleridir. Pekala. Erikson'ın teorisinin son evresi 65 yaşından ölüme kadar olan sürede gerçekleşir. Bu evrede yaşlı insanlar oluyoruz ve mükemmel üretkenliğimizi yavaşlatmaya eğimliyizdir. Yaşamda çok şey başarmış olabiliriz ya da birazdan göreceğimiz olumsuz sonuçları getirecek başarısızlıklarımız olabilir. Ama şimdi yaşamı emekli bir insan olarak keşfediyoruz. Buradaki sorun benlik bütünlüğü ve umutsuzluktur. Daha zeki olduğumuz bu süreçte, anılarımızı ve hayatımızı gözden geçiririz. Bu yaştaki insanlar, yaşamlarının üretken ya da verimsiz olduğunu fark etmeye başlarlar. Yani geçmişlerinden suçluluk duyabilirler. İstedikleri bir şeyi başaramadıklarını düşünürler. Ya da pişmanlık veya memnuniyetsizlik duyarlar. Yani buradaki erdem, bilgelik duygusudur. Ancak hayatta istediğimizi başaramadığımızı fark edersek ve verimsiz hissedersek, bu, umutsuzluğa ve ölüme karşı memnuniyetsizliğe sebep olabilir. Yani bu evrede başarı erdemi ve erdem de kişinin geçmişe veda duygusu ve tamamlama duygusuyla bakmasını gerektirir ve tabi aynı zamanda, ölümü korkmadan kabul etmesini sağlayan bilgeliği getirir. Erikson’ın yaşam boyu psikososyal gelişim haritasının evreleri işte böyle. Tüm bu aşamalar, içinde yaşadığımız kültür ve toplumu kapsıyor ve hayatımız boyunca da devam ediyor. Şimdi, Vygotsky'nin gelişim teorisine bakacağız. Buna aynı zamanda, sosyakültürel gelişim teorisi de denir. Sosyal etkileşimin önemini hesaba katan Vygotsky, sosyal etkileşimin, bilişsel becerilerin gelişimindeki rolünü incelemiştir. Büyüyen çocukların arasındaki sosyal etkileşime odaklanmıştır. Çocukların, çevresindekilerle etkileşimlerinin, bilişsel becerilerine ve yüksek düzeyde öğrenmelerine etkilerini incelemiştir. Ne yazık ki, Vygotsky, oldukça genç bir yaşta ölmüştür. Öldüğü için, teorisi yarım kaldığında sadece 38 yaşındaydı. Ama keşfettiklerine ve teori haline getirdiklerine baktığımızda, bunlar bize bu gelişim teorisi hakkında fikir vermektedir. Vygotsky, bebeklerin dört temel zihinsel işlevi olduğunu söylemiştir. Bu zihinsel işlevler için ziyi kısaltma olarak kullanacağım. Bunlardan biri dikkattir. Diğeri duyular. Algı ve diğeri de hafıza. Bunlar bebeklerin sahip olduğu dört temel zihinsel işlevdir. çevre çevreyle etkileşim sonucunda bu temel zihinsel işlevler daha ileri ve etkili zihinsel süreçler ya da stratejiler haline gelir. Bunlara da yüksek ya da ileri zihinsel işlevler diyoruz. Bir çocuğun öğreniminin çoğu bir rehberle etkileşimiyle oluşur. Bu rehber, Öğretmen ya da ebeveyn, yani ondan yaşça büyük herhangi biri olabilir. Bu rehber bir model görevi görür, çocuğun davranışları için örnek teşkil eder ve sözlü açıklamalarla yönlendirir. Yani çocuk, rehber öğretmen ya da ebeveyn tarafından sağlanan açıklamayı ya da hareketleri anlamaya çalışır ve benimser. Bunları kendi performanslarını yönetmek ve düzenlemek için kullanırlar. Hadi, anılarımıza ufak bir yolculuk yapalım. Küçük bir çocuk olduğunuz ve elinize ilk yapbozunuzu aldığınız anı hatırlayın. İlk yapbozumu, kendi başıma yapmayı denediğimde ne kadar zorlandığımı hatırlıyorum. Ama babamın yanıma oturduğunu ve çözebilmem için bazı ip uçları verdiğini de hatırlıyorum. İlk söylediği şey, tüm köşe ve kenar parçalarını bulmam ve orta parçalardan ayırmam gerektiğiydi. Bir araya getirmem için birkaç parça verdi ve beni cesaretlendirdi. Sonunda kavradım ve babam yanımda oturmak zorunda kalmadı. Yapbozu tamamlarken beni sadece izledi. Daha bağımsız bir şekilde çalışabileceğimi öğrenebilmiştim. Yani yüksek zihinsel işlevler, Bağımsız öğrenme ve düşünmeyle bağlantılıdır. Ancak bunlara çevremizde bize model olacak bir rehberi içeren temel zihinsel işlevler yoluyla ulaşabiliriz. Vygotski bu tür bir sosyal etkileşimin yardımcı ve işbirlikçi bir diyalog içerdiğini, bunun da bilişsel beceri ya da gelişimi sağladığını düşünmektedir. Yani bu örnekte babam benden daha bilgili diğer kişiydi. Bu bilmenizi istediğim bir anahtar kelime. Vygotski'nin tanımladığı bir terim. Orijinal kısaltması MKO yani More Knowable Other'dır. Hatta İngilizcesini de yazalım, ikisi beraber dursun. Daha bilgili öteki ya da daha bilgili diğer kişi, öğrenen insandan daha iyi bir anlamaya ya da yetenek seviyesine sahip kişidir. Öğrenen bendim. Daha bilgili diğer kişi de babamdı. Daha bilgili diğer kişinin ilgili bir konuda daha yüksek bir anlama kabiliyeti vardır. Yani babamın. Babam yapbozun parçalarının nasıl birleştirileceğini benden daha iyi anlıyordu. MKO yardımcı biri ama buraya sosyokültürel etkileşimi de eklemek zorundayız. Öğrenmeyi sağlayan şey benim MKO ile etkileşimim. Bu etkileşim aynı zamanda, bağımsız yüksek zihinsel işlevleri de sağlar. Bilmenizi istediğim ikinci anahtar terim, en yakın gelişim alanı. Orjinal adıyla da, Zoon of Proximal Development, yani ZPD. En yakın gelişim alanı, en hassas bilgi ve rehberliğin verilmesi gereken kısımdır. Yapboz örneğinde ben, en yakın gelişim alanındaydım. Çünkü, babamın verdiği bilgiye oldukça duyarlıydım. Bir şey yapmak ya da yapmamak arasında gidip geliyordum. Ve sonra aldığım rehberlik, sahip olduğum yeteneklerden daha gelişmiş yetenekler öğrenmemi ve bildiğimin ötesine geçmemi sağladı. İşte bu, yüksek zihinsel işlevleri geliştiren şey. Şuraya bir kutu çizelim. Bu kutu, ulaşamayacağımız ve yapamayacağımız her şeyi temsil etsin. Şuraya, büyük bir yapamıyorum koyalım. Ve şuradaki küçük daire de, şu anda yapabildiğimiz her şeyi temsil etsin. Vygotsky'e göre, en yakın gelişim alanı bu ikisi arasındaki bağlantıdır. Yani burası sizin ZPD'niz. Burası verilen açıklayıcı bilgiye en duyarlı alandır ve çocuğun ya da öğretmenin sahip olduğu yetenekleri geliştirmesini, bunları kendi başına kullanmasını, öğrenme alanlarını genişletmesini sağlar. Örneğin, küçükken kendi başıma yapboz yapamazdım ve bu çok vaktimi alırdı. Ancak babamla etkileşime girerek nasıl yapılacağını öğrendim ve kendi başıma da yapboz yapabilmeye başladım yani zp'de, mko ile etkileşimi barındırır ve sonunda gelecekte de kullanabileceğim bu yeteneği geliştirdim. Buradaki ok, öğrenme ve gelişmemizi temsil etsin. Vygotski'nin teorisinin diğer önemli parçası, dilin önemidir. Buraya yazacağım. Üç numara, dil. Vygotski'ye göre dil, yetişkinlerin Çocuklara bilgi aktarması ve entelektüel adaptasyon için oldukça etkili bir araçtır. Vygotsky, kendi kendine konuşmayı incelemiştir. Kendi kendine konuşma, iç ses olarak da adlandırılıyor. Bu, insanların yüksek sesle kendileriyle konuştukları zamandır. Peki, ne tür toplumlarda olur? Yetişkinler mi daha çok kendi kendilerine konuşur, yoksa çocuklar mı? Cevabı, çocuklar. Çoğu çocuk kendi kendine konuşmaktadır ve Vygotsky, yüksek sesle kendi kendine konuşmanın çocukların plan ve strateji geliştirmek için kullandığı bir araç olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden dilin öğrenme ve anlama için hızlandırıcı olduğunu söylemiştir. Yani kendi kendine konuşan çocuklar bunu yapmayan çocuklardan sosyal olarak daha yeteneklidir. Dilin iletişim amacıyla sosyal etkileşimlerle geliştiğine inanmıştır ve daha sonra dil yeteneği düşünce gibi özümsenir. Yaşlandıkça daha da özümsenir ve iç ses haline gelir, yani düşünce dilin sonucudur. Kendimiz için düşünme ve yetenekleri bağımsız olarak kullanmayı geliştirme Vygotsky'e göre dilin öneminden gelir. Evet, işte böyle bunlar Vygotsky'nin teorisinin üç ana parçası. Sırada, Lawrence Kohlberg var. Kohlberg, ahlaki gelişim teorisini kurmuştur. Kendisi, daha önce anlatmış olduğumuz üç teoristen farklıdır. İnsanların tüm yaşamları boyunca, fiziksel, duygusal ve tüm gelişimlerine karşı, ahlaklarının nasıl geliştiğine bakmıştır. Teorisi, bilişsel gelişime dayanmakta olduğundan, Vygotsky ile benzeştiği noktalar da vardır. Kohlberg, insanlar büyüdükçe, ahlaki değerlendirmelerindeki değişimleri görmeyi ummuştur. Bunu yapma yolu da oldukça ilginç. Vygotsky, Freud ve Erikson da olduğu gibi çocukları incelemiştir. Hepsi çocukları incelemiş. Bunun sebebi, ergenlik döneminde hızlı ve etkileyici bir gelişimin görülmesi. Colbert bir grup çocuğa ikilemler içeren hikayeler anlattı. Tüm yaş gruplarından çocuklara bu hikayeleri anlatıp, Hikayelerdeki ahlaki konular vasıtasıyla kişilerin nasıl değerlendirme yaptığını anlamak için onlara birçok soru sordu. En karmaşık ikilemli durum Bay Heinz'inki Bu hikayeyi kısaca anlatacağım. Çünkü bu senaryo çok meşhur. Evet, hikaye şöyle. Heinz'in karısı bir tür kanserden dolayı ölmek üzeredir. Doktorlar, yeni bir ilacın kadını kurtarabileceğini söyler. Ancak bu ilaç, yerel bir kimyacı eczacı tarafından bulunmuştur ve Heinz, biraz satın almaya çalışır. Ama kimyacı ilacın maliyetinin on katı bir ücret istemektedir. Ve bu Heinz'ın karşılayabileceğinden fazladır. Ailesi ve arkadaşlarından yardım alan Heinz, paranın sadece yarısını toplayabilir. Bunun üzerine, durumu eczacıya açıklar ve ilaca, daha ucuza sahip olmak ya da paranın kalanını sonra ödemek için yalvarır. Ancak eczacı bunu kabul etmez. Bulmuş olduğu ilacın kendisine çok para kazandıracağını söyler. Heinz, karısını kurtarmak için çaresizdir. Bu yüzden gece geç bir saatte eczacının ofisine girer ve ilacı çalar. İşte bu en büyük ikilemdir. Heinz ikilemi ya da Heinz dilemme olarak bilinmektedir. Bu hikayeyi anlattıktan sonra, Kohlberg çocuklara, Heinz ilacı çalmalı mıydı gibi sorular sorar, ya da Heinz karısını sevmeseydi durum farklı mı olurdu? Veya, ya ölen insan bir yabancı olsa durum değişir miydi? Kadın ölürse, polis eczacıyı cinayetten tutuklamalı mı? Çocukların cevaplarını toplayıp inceleyerek, Kohlberg ahlaki değerlendirmenin 3 ayrı aşamasını inceliyordu. Bunlardan ilki, gelenek öncesi ya da ahlak öncesi düzeydir. İkincisi, geleneksel düzeydir. Sonuncusu da, gelenek ötesi düzeydir. Bunları yukarı çıkılan bir merdiven gibi düşünelim. Aslında birkaç basamak ama, bunu ahlak merdiveni olarak düşünün. Kolbörge göre, bireyler bunları sadece sıralandığı şekilde geçebilir. Yani ilk önce bunu, sonra bunu, sonra da bunu. Ve her yeni düzey bir öncekinin değerlendirme şeklinin yerini alır. Ayrıca herkesin çok düzeye ulaşamadığını da söylemektedir. İlk düzeye başlamadan önce söylemeliyim ki her düzeyde kendi içinde ikiye ayrılır. Hepsiyle birlikte ahlaki gelişimin 6 düzeyi bulunmaktadır. İlki ahlak öncesi düzeydir. İlk seviyede İlk seviyede itaat ve ceza var. Bu seviye çocuklarla ve yaşça küçük olan insanlarla ilgilidir. Bu basit seviyede otorite, bireyin dışındadır ve değerlendirme, hareketlerin fiziksel sonuçlarına odaklanır. Yani çocuklar, kuralları kesin ve katı olarak görürler. Bu kurallara uymak, cezalardan kaçınmak anlamına gelir. Yani çocuk usluysa, bu cezalandırılmayacağı anlamına gelir. Eğer cezalandırılırsa, bu kötü bir şey yaptıkları anlamına gelir. Şimdi buradaki ikinci seviye, bireysellik ve değiş dokuştur. Bu seviyede çocuklar, otoritelerin sahip olduğu tek bir doğru bakış açısı olmadığını fark eder. Yani farklı bireylerin farklı bakış açıları olduğunu keşfederler. Bu iki seviyeyi geçtikten sonra bir basamak üste, yani geleneksel düzeye geçebiliriz. Geleneksel düzeyde iki seviye daha bulunmaktadır. Buna üçüncü seviye diyelim. Bu seviyede otorite içselleştirilir, sorgulanmaz ve değerlendirme kişinin içinde bulunduğu grubun kurallarına dayanır. Yani üçüncü seviye iyi bir çocuk olmakla ilgilidir. <gülüyor> Kulağa komik geliyor. Yani demek istediğim birey ya da çocuk diğerleri tarafından iyi olarak adlandırılmak için iyidir diğer insanların düşüncelerini önemsemektedirler. Burada, uyuma vurgu var. Yani kibar olmak ve seçimlerin ilişkilerimizi nasıl etkileyeceğini düşünmek önemli. Dördüncü ahlaki seviye, toplumsal düzeni devam ettirmektir. Yani kanun ve düzen. Burada çocuk, toplumun daha geniş kurallarının farkına varır. Kanunları sürdürmek ve suçtan kaçınmak için değerlendirmeler, endişeler ve kurallara uymak. Bu nokta, tamamen toplumun ne diyeceği ile ilgilidir. Burayı geçtiğimizde, bir sonraki düzeye, yani beşinci ve altıncı seviyelere geçebiliriz. Beşinci seviyede, toplumsal sözleşme evresini görüyoruz. Gelenek ötesi evrede, kişisel yargılama, kişinin kendi seçtiği prensiplere dayanır. Yani, hukuk ve düzenin ötesindeyiz. Daha ileri bir seviyede düşünür ve, daha ileri bir ahlaki değerlendirmeye sahip oluruz. Daha büyük bir iyi için, kişisel haklar ve adalete dayanır. Yani, sosyal sözleşme evresinde birey, kurallar ve kanunların, toplumun genelinin yararı için olmasına rağmen, bazı durumlarda, bu kanunların, bazı insanların yararına olabileceğinin farkına varır. Mesela, Heinz dilemmasında, hayat kurtarma, kanunlara karşı gelmekten daha mı önemli? toplumsal sözleşme aşamasına gelen insanlar için hayat kurtarma, kanunları çiğnemek ve çalmaktan daha önemlidir. Bu kurallar, toplumun düzeni için önemlidir. Ancak bu seviyeye gelmiş bireyler, toplumun bazı durumlardaki standartlar üzerinde karara varması gerektiğini düşünürler. Ve bazen bu yüksek ahlaki değerleri sürdürmek için bazı kanunlara uyulmayabileceğini düşünürler. Altıncı aşama ve bölge göre ahlaki değerlendirmenin son basamağı, evrensel ahlak ilkeleri evresidir. Bu aşamada bireyler, kanunlara uyan ya da uymayan, kendi ahlaki kalıplarını oluştururlar. Yani insan hakları, adalet ve eşitlik gibi herkese uygulanabilir kavramlardan bahsediyoruz. Bu süreç boyunca, toplumun kalanına karşı gelmek anlamına gelse ya da, onaylanmama gibi sonuçlarla karşılaşsa bile, tüm kalbiyle bu prensiplere inanan kişi, harekete geçmeye ve bu prensipleri savunmaya hazır olmalıdır. Tarihte bu aşamaya gelmeyi başarmış birkaç kişiyi hatırlıyor musunuz? Bence Gandhi bu insanlardan biriydi. Kaç kez hapse atıldı? Peki ya Nelson Mandela ya da Martin Luther King? Eminim yakın tarihten de birileri aklınıza geliyordur. Bulundukları zamanda topluma karşı gelmiş olsalar da, tüm insanlar arasında evrensel bir eşitlik ve haklara inanan birçok insan bulunmaktadır. Yine de bu tutumu sürdürmüşler ve kanunun karşılarına getirdiği kısıtlamaların sonuçlarına her zaman hazır olmuşlardır. Bu yüzden onlar Kolberg'e göre en yüksek ahlaki düzeye ulaşmış kişilerdir.